Evet. evet. hocam. Salat-ı Tefriciye hakikaten şöyle manasına bakılınca gerçekten çok güzel bir dua. Çok böyle manası ihtiva ettiği manalar önemli bir dua. Neticede Hazreti Peygambere salavatın bir çeşidi. Biz Müslümanlar olarak Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a salavat getirmekle memuruz. Yine her cumada hutbede innallahu Allahu ve melekatu yesallun ale'n-nebi. Ya ayuhellezina menussallu aleyhi ve sellimu teslim. Ey Müslümanlar siz de salavat getirin diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam özellikle fekthiru alayya min salawatikum cum'a. Cuma günü özellikle bana çok salavat getirin. Çünkü getirdiğiniz salavatı bana Allah bildiriyor diyor. Men salla alayya sallallahu aleyhi asharun. Kim bana bir defa salavat getirirse ben de onun için 10 on defa dua ederim diyor Hazreti Peygamber. Salavat getirmek güzel ve bu da gayet güzel bir salavat. Ancak yani bunu 4444 defa çekmek ve çekmeyi böyle gerektiği gibi görmek. 4444 defa çekildiği söylendiği zaman özel bir manaya kavuşacağını zannetmek veya hanımefendinin ifade ettiği gibi e, Hazreti Peygamber bu salavatı çekerken ayakta duruyormuş. Bunların aslı yok. Bunlar doğru değil. Böyle bir şeye inanmak doğru değil. Bakın o çektiğimiz mübarek salavatı da iyi kaş yapalım derken göz çıkartıyoruz. Ne güzel mi? bir salavat çekiyordun. Bir defa sayı ile ilgili, alakalı belli bir sayı olacak dedin bir de atışledin. Yani yok Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, sahabe-i kiram böyle bir şey yapmamış. Fıkıh kitaplarımızda böyle bir şey yok. Ve bir de kim söyledi ki bu salavat-ı şerifeyi çekerken Hazreti Peygamber geliyor, ayakta bekliyor bizi. Subhanallah ne ayette var ne hadiste var, ne fıkıh kitaplarında var. Nereden çıkartıyoruz bunları? Bakın böyle şeyleri çıkartınca... Bu sonucu da daha tehlikeli olabiliyor hocam yani. İlerleyen safhalar bayağı Kesinlikle. tehlikeli Kesinlikle. Kesinlikle Furkan hocam bir bid'at çıkartır bir insan. O bir at bir defa çıkar, ayılır. Ama ondan sonra onu düzeltmek için emin olun, bin tane alim onu düzeltemez. Evet. Dolayısıyla bunlara şiddetle karşı çıkmak lazım ve karşısında durmak lazım. Bir de atın küçüğü büyüğü olmaz. Bunlardan sakınmak lazım. Dolayısıyla hanımefendinin o ifade ettiği şeyin aslı yoktur. O salavat-ı şerifeyi, güzel salavat-ı şerifeyi çeksinler. Salat-ı okusunlar. Başka salavat-ı şerifeler okusunlar ama bu şekilde sayıya bağlamasınlar. Ve yine bu şekilde işte Efendimiz geliyor, ayakta bekliyor gibisinden bir inanca kapılmasınlar. Evet.